Gel mi, mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Cervantes'in Don Quixote'da giriştiği... ...hayal gerçek oyunlarında... ...Metin Sanki tümüyle kendi içine kapanır. Dış dünyayla ilişkisini yatsımaya vardırana dek üst kurmacaya yönelir. Diğer bir deyişle, özellikle de ikinci kitapta, elimizdeki kitap sürekli kendisinden söz eder. Yazarının nasıl bir magripli olduğundan, bu kitabı herkesin ne kadar beğendiğinden, hatta daha da ileri giderek bazı karakterlere romanda iyi açıklanmamış olaylar hakkında sorular sordurup açıklamalar yaptırır. Bunlardan biri, Sancho'nun Sierra Moreno Dağları'nda bulduğu altın çıkının ne yaptığıdır. Sancho buna uygun bir yanıt verir. Ama elimizdeki kitabın kendinden söz etmesi bununla bitmez. Kitabın kahramanı olan Don Quixote, bizzat kendisinin nasıl algılandığını sorar. Sanson Carrasco da, kendisi de bir kurgu karakteri olduğu halde sanki sadece okurmuş gibi yanıtlar bu soruyu. Peki saygıdeğer Karasko, söyler misiniz bu hikayede en çok övülen kahramanlıklarım hangileri? Bu konuda dediği bakalorya sahibi değişik fikirler var. Değişik zehkler olduğu gibi. Kimileri zat alinize devler gibi görünen yel değirmenleri serüveni üzerinde duruyor. Kimileri tokaçlar serüveni üzerinde. Kimileri de sonra iki koyun sürüsü olduğu görülen iki ordunun tarifi üzerinde. Bazıları ...Segovia'ya gömülmeye götürülen... ...ölüyle ilgili serüveni göklere çıkarıyor. Bazıları... ...kürek mahkumlarının serbest bırakılışı... ...serüvenini hepsinden üstün tutuyor. Bazıları ise... ...iki Benedikten Devi... ...ve Yiğit bizce ile çarpışması... ...serüveniyle hiçbirinin... ...kıyaslanamayacağını savunuyor. Söyler misiniz Sayın Sanson Carrasco ...diye araya girdi Sancho... ...bizim Rosinante'nin çoban kulübesinde... ...padişah rüyası gördüğü... ...Yanguaslar serüveninde yer alıyor mu? Bilge hiçbir şeye atlamamış diye cevap verdi Sanson. Her şeyi anlatmış, her şeyi yazmış. Zavallı Sancho'nun battaniyede attığı taklalara varıncaya kadar. Ben battaniyede takla atmadım dedi Sancho. Havada attım hem de isteyebileceğimden fazlasını. Bütün bu sorular, irdelenen meseleler, kitabın kendi kendini sorgulaması ve irdelemesi gibi düşünülürse, Cervantes'in başyapıtının nasıl bir üst kurgusal oyun olduğu da anlaşılır. O zaman şu soru akla gelir. Cervantes temsil konusunda ne düşünüyordu? Bir edebi yapıt neyi ve nasıl temsil ediyordu? Kendi dışında var olan bir gerçekliği, bir tarihsel coğrafi dünyayı mı, yoksa yalnızca kendi kendini mi? Bu soru bugün de eleştiri kuramının iki farklı kampının arasındaki sınır çizgisini çizen sorudur. Bu iki kamp, sosyolojik tarihsel eleştiriyi savunanlarla, ...biçimsel eleştiriyi savunanlardır. Kurmaca oyunlarına bakılırsa... ...Servantes anlatının biçimsel özelliklerine... ...daha çok önem ve değer veriyor gibi görünebilir. Ama tersini de iddia etmek mümkündür. Çünkü tam bu kurgusal oyunlara girişmişken... ...hatta onların en yoğun olarak oynandığı yerde... ...Servantes dış dünyaya... ...daha doğrusu kitabın dışındaki... ...tarihsel gerçekliğe bir gönderme yapı verir. ''Kitap yakma'' episodunda olduğu gibi. Bu episodda berberle papaz, Don Quixote'un kitaplığındaki kitapları yakmak amacıyla oraya girerler. Ama kitaplara baktıkça bazılarını ayırma ihtiyacı hissederler. Derken berber eline Galateya diye bir kitap alır. Tam onu da yakılacak kitapların yığınına dahil edecekken, rahip ona engel olur ve der ki, ''Bu kitabın yazarı Cervantes benim çok eski arkadaşımdır. Kitabı fena sayılmaz.'' Ancak başlangıçta kendine koyduğu amaca ulaşamamıştır. Yazacağını vaat ettiği ikinci bölümünü beklemek gerek. Belki bu düzeltmeyle şimdilik kendisinden esirgenen hoşgörüyü elde edebilir. Bu arada evinizde sattı dursun sevgili dostum. Burada söze edilen kitap, Cervantes'in gerçekten de bitirmediği pastoral romanıdır. Kitapta Cervantes'in yaşamına ve tarihsel olaylara başka referanslar da vardır. O zaman şunu söylemeliyiz... Bu kitap bir yandan kurgu oyunlarını, parodi, okur-yazar diyaloğu, metnin kendisinden söz etmesi gibi üst kurgusal özellikler sergilerken, bir yandan da anlatının tarihselliğini yansıtır. Bunu yaparak şunu kanıtlar. Bir edebi metnin üzerinde durduğu zemin çift katlı bir zemindir. Metnin ait olduğu tarihi dönemle o metni içkin biçimsel özelliklerden oluşur.